Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydınlar Şimdi bu 2018'in ilk ekonomi ekoloji programını yapıyoruz bu hafta. Tabi biraz geçmişte bıraktığımız 2017 yılında neler yaşandı çevre ve yaşam alanları mücadelesi açısından. Biraz onlara bakacağız. 2018'den neler bekleyebiliriz bu anlamda. Biraz onları konuşacağız. Tabi 2017 genel olarak aslında çevre ve yaşam alanları mücadelesi açısından zorlu bir yıl olarak Kayıtlara geçti desek yanlış olmaz herhalde. Yine inşaat ve mega projelerin odağında olduğu yine fosil yakıt enerjilerine dayalı bir takım kalkınma projelerini konuştuk. Yine kentler, denizler, kıyılar, ormanlar, dereler, yaylalar, dağlar, tarım alanları rant uğruna ee, yine talan edilmeye devam etti ee, Aslında 2017'de de e, son dönemdeki bu yoğun hızlı çevre tahribatı 2017'de de tüm hızıyla devam etti ee, Bundan sonra neler olabilir biraz onlara bakacağız ama 2017'de yaşadığımız e, ağırlıklı olarak tabi e, eleştirel e, olayları konuşacağız ama Onun yanı sıra e, bazı iyi şeyler de olmadı değil Şimdi onları e, telefon attığımızda bir konuğumuz var. Onunla birlikte değerlendireceğiz. Tema Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdem mutlu telefon attığımızda Özgül günaydın. Günaydın Telen, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, sağ ol. Evet, şimdi tabii 2017 yılı e, genel anlamda... Ee, zaten zorlu şartlar altında e, yürüyen e, bir çevre ve yaşam alanları mücadelesi e, var Türkiye'de. Özellikle 2016 yılının ortalarında e, çıkarılmış olan OHAL e, süreciyle birlikte e, bu mücadeleler 2017 yılında daha da e, zorlu geçti. E, çok e, önemli e, yargı kararları oldu. Ee, tabii yani bir de e, çok üzücü e, bir e, cinayet e, de yaşandı. Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu çiftinin katledilmesi çevrecilere yönelik e, bugüne kadar meydana gelmiş en büyük e, olaylardan birisi olarak e, yine 2017'de kayıtlara geçti. Ee, sen neler söylemek istersin 2017'ye dair e, hem çevre mücadelesi e, belki kazanımlar anlamında da e, neler yaşandı? E, istersen e, genel bir değerlendirme ile başlayalım. Tamam ee, aslında senin girişte söylediklerine Katılmamak mümkün değil. Gerçekten 2017 yılına baktığımızda genel açıdan zorlu bir yıl oldu, zorlu bir yıldı. Hı hı. Çevre açısından, doğa açısından genelde olumsuz haberlerin yansıdığını gördük. Evet. Yansımayan yanında medyada da eskisi kadar da yer bulamadığı için bir sürü haberde yansımadı ama bizim hı hı. Tema Vakfı gibi ulusal, yereldeki diğer çevre kuruluşlarına yakından takip ettiği ama. Normal bir vatandaşın duymadığı da bir sürü olumsuz gelişmeler yaşandı. Hmm. Ama biz yıllardır bir süredir vakıfta arkadaşlarla seneyi kapatırken bir hani başka kurumlarında bazı gazetelerinde yaptığı gibi hani geç, geçtiğimiz yılın iyi olayları evet. kötü olaylardı ne diye baktığımızda böyle <gülüyor> zorlanıyoruz açıkçası. Her sene iyi olayı bulmakta biraz Değil daha zorlanıyoruz evet. diyebilirim. Ama yine de her ne kadar öyle olsa da ee, Dardan Dolu tarafına da bakmaya çalışıyoruz. Onun Hı -hı. istersen e, Tema Vakfı'nda çevre politikalarından arkadaşlarla hazırladığımız Hı -hı. bu genel değerlendirmede iyi haberlerin e, birkaç tanesinin üzerinden e, geçelim. Evet, bu vesileyle tabii. önce yayını iyi haberler çalışacağız, moral <gülüyor> bulalım. Çünkü ekonomi, ekoloji programının dinleyicilerinden e, biri olarak. Seni dinlediğim zaman açıkladıkları diğer programları dinlediğim zaman maalesef genelde hani olumsuz şeyleri duyuyoruz. Onun için evet, evet biraz birkaç 2017'de yılı açan atan diyelim Hı -hı. bize umut veren birkaç iyi olayla başlayalım. Evet. Öncelikle büyük ovaların ilan edilmesini Hı -hı. büyük ovaların resmen Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmesinden bahsetmek isterim. Evet. Bu aslında tema da çok uzunca bir süredir çalıştığı konulardan biriydi biliyorsun Hı -hı. bizim. Ana çalışma alanımız toprak. Ee, topraktan sonra diğer alanlarla ilgili tabii ki su, ikim değişikliği gibi konularla çalışıyoruz ama toprak bizim birincil lodağımız. Ee, bu sebeple e, toprak kanunu çıkarılması sırasında da e, bu büyük ovalar o zamandan itibaren büyük ovaların e, koruma altına alınması ile ilgili e, tema vakfı hem söylemlerinde hem de savunucu çalışmalarında zaman zaman dile getiriyordu. E, 2016 yılında yani bir önceki sene. Ee, aslında Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı 184 tane e, ovanın büyük ova e, olarak belirlendiğini açıklamıştı. Hmm. Ama hemen geçtiğimiz sene yani 2017'de e, bak, bundan bir yıl sonra diyebiliriz. Bakanlar hmm. Kurulu kararıyla bu sefer e, 192 ova yani 184'ü belirlenmişti hmm. ama süreç içinde artış da oldu ki bu da sevindirici. Evet. Böylece e, Türkiye'deki 57 ildeki toplam 192 ova. Büyük ova koruma alanı olarak ilan edildi. Hı hı. Bu önemli bir şey çünkü e, hakikaten verimli topraklarımızın her geçen gün çeşitli sebeplerle e, kendisi yani amacının dışına çıkarıldığı e, gündemde büyük ovaların koruma altına alınması gıda güvenliğimiz açısından, gelecek nesillerin gıda güvenliği açısından, tarım açısından bugünümüz için bile çok kıymetli bir karardı. Bunu evet. 2017'nin <gülüyor> en iyi olayı olarak e, düşünüyoruz. En iyi, hmm. olduğun, en iyi olaylarından biri olduğunu düşünüyoruz. Onun için birinci sıraya bunu koyabilirim. <gülüyor> Başka iyi olaylar da aslında kötü olayların iyi olaylara dönüşü diye evet. söylemek için. Örneğin ikinci ee, sevindirici haber diyebileceğim konu, e, zeytinlikleri imara açacak bir düzenleme vardı. Uh -huh. ee, üretim reformu paketi olarak geçen e, sanayiyle alakalı bir torba kanunda. Bunun evet. içindeki maddelerden e, birkaçı zeytinliklerimizi imara, açacak, imara açmanın önünü açıyordu. Uh -huh. Dolayısıyla e, bu aslında baktığında dediğim bir iyi olay olarak girdi mi ama aslında bir kötü olayla başladı. Yani sana aynı teşvik edilmesi, üretimin desteklenmesi ile ilgili bir torba kanunun şimdi zeytinliklerin zaten yeri yoktu diye düşünebiliriz ama bu kadar kıymetli gerçekten de hem yani Türkiyemiz için hem de genel olarak coğrafyamız açısından da baktığında yani çok önemli bir değerimiz olan zeytin alanlarımız istendiği, gerekli görüldüğü takdirde sanayi tesisleri için imar açılabilecektir. Ve tabii şu notu da aslında düşmek lazım. Senin bu söylediğin zeytinliklerin imara açılması, açılmak istenmesi meselesi önemli. Çünkü mecliste daha önce tüm partilerin oylarıyla 6 kez reddedildi bu yasa tasarısı ve 7. kez gündeme getirildi sanıyorum Mayıs-Haziran aylarıydı bu üretim reform paketi kanun taslağı ile birlikte ve zeytinlik alanlar ve bu alana 3 kilometre mesafede e, aslında hiçbir tesis yapılamayacağı zeytinyağı fabrikası hariç tabii e, bunu e, açmaya yönelik bir e, tasarıydı. Ama herhalde bilemiyorum e, çok da küçümsemeyelim e, kamuoyu iyi yaratıldı herhalde. E, çok mücadele verildi e, zeytinliklerin e, imara açılmaması için ve e, o maddeden e, geri dönüldü. Evet, kesinlikle. Yani tam da senin söylediğin şekilde yani bir açıdan Aynen. baktığında uzunca bir senedir nedense yani gerçekten bu zeytinliklerimizle ilgili olarak pek çok hükümetin gündeminde böyle sanayiyi kalkındırmak için başka alan kalmamış gibi zeytinliklere hı hı. göz dikmek ve bununla ilgili yasalar, düzenlemeler ard arda farklı yıllarda gündeme geliyor da hep de reddedilmişti. Bu sene içinde gerçekten sivil toplum kuruluşlarının Çevre örgütlerinin tema bunun içinde ama hmm. onun ötesinde yerelden sivil toplum kuruluşları örneğin Marmara'dan, Balıkesir tarafından, Çanakkale tarafından yerelden Ankara'ya gidenler oldu. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı üreticileri, zeytin üreticileri birlikleri Ankara'ya yoğun temaslar yaptılar. Dolayısıyla hem sektör hem sivil toplum kuruluşları hem kamuoyu da gerçekten bu sosyal medya üzerinden de çok büyüdü. Evet. Çok... Yani hemen hemen şu anda hepsini zikretmek mümkün olmasa da yani Hı. aklınıza gelebilecek ulusal, yerel pek çok kurum destekledi. De halka evet. daha çok... Sesini duyurabilmiş oldu sosyal medya üzerinden. Hı hı. E, medyadaki alanın daralmasıyla biliyorsun sosyal medya gerçekten hepimiz için çok daha önemli mecra haline geldi. Doğru. E, uzun kısası kötü haberle başladık Mayıs'a. Mayıs ayına bu e, üretim reform paketiyle ilgili olarak ama sonuçta bu zeytinliklerle ilgili madde e, baskı sonucu e, tıfırdan çıkarıldı. çıkarıldı. Bu Mayıs için de yani gerçekten hala her şeye rağmen birlik olduğumuzda Güçlü olabildiğimizin de göstergesi Sesimizi duyurabildiğimizin göstergesiydi hı hı. O da moral verdi ee, Onun dışında Başka baktığımızda yine Kötü haberden iyi habere dönüş diyebileceğim <gülüyor> evet. Altın madeni Gökçeada altın madeniyle hı hı. ilgili bir süreçti Seneye kötü haberle Başlamıştık çünkü Bilmeyenler için söyleyelim evet. Gökçeada Türkiye'den e, değil, yani Türkiye'deki sakin şehirlerden biri ancak e, dünyanın da ilk ve tek sakin adası. Hmm. Ustikta "slow" dediğimiz sakin şehir, e, la, dünyada, dünya çapında çeşitli kriterlere uygun olan e, yerlere e, verilen bir e, tanımlama. Bu da öyle çok kolay elde edilemiyor. Evet. Bunu e, almış olan bu değerli kıymetli gökçe adamıza e, altına gümüş madeni yapılmak isteniyordu. Ee, bunda tam Aralık'ta yani geçtiğimiz Aha. ay bununla ilgili bir haber de geldi. Çet ee, süreci iptal edildi i̇ptal şeklinde. Edildi, evet. Yani keşke hiç başlamasaydı, keşke o kadar Gökçe Adalılar üzülmeseydi. Ee, evet ama... umarız bundan sonra da o çet süreci tekrardan diriltip diriltilip önümüze getirilmez umalım da bu şekilde kapanmış olsun bu altın madeni meselesi Gökçeada'da. Evet yani altın madeni meselesi için de Gökçeada'nın korunması için de önemli. Aslında chatlerle ilgili de bizim e, genel başlıklarımızın altında olmasa da Türkiye'nin e, uzunca bir süredir e, çevre hareketi olsun, e, genel olarak yerel hareketler olsun dikkat çektiği konulardan bir. gerçekten bu chat süreçlerinin e, uygulanmasında çok sıkıntılar yaşıyoruz. Çok, çok süreçler Maalesef. gerektiğinden daha hızlı işletilebiliyor. E, halkın katılımı dediğimiz e, herhangi bir yatırımla ilgili halkı bilgilendirip halkın fikrini alarak, onların itirazların dikkate alarak yürütülmesi gereken süreçler sadece belli bir bürokratik işlenmiş gibi geçiştirilip ilerlenebiliyor. Dolayısıyla çek süreçleri başlı başına sadece 2017'de değil, Hı -hı. geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi sıkıntılarını Türkiye çapında yaşadık. Onun için bu Gökçeada vesilesiyle bundan da bahsetmiş olalım, evet. sana da katılıyorum umarım tekrar canlanmasın. Evet. Başka bir derdimiz, ilçe derdimiz termik <gülüyor> santraller biliyorsun. Evet. İyi haberimiz de Samsun Terme'den geldi. Buradaki süreçte Samsun'un Terme ilçesinde planlanan termik santraliyle ilgili süreç yaklaşık 3 yıl önce 2014'te başlamıştı. Hı. Ancak orada da öncelikle gene yerel halk istemediği için... E, yerelde köylü kadınlar, yöre halkı karşı durdukları için e, temiz bir çevre istiyoruz, termiksiz bir terme istiyoruz evet. e, sloganlarıyla. Ve e, basında gö gördüğümüz kadarıyla o beyaz çemberleriyle hmm. buna hayır dediler. Ve e, çok büyük bir imza dilekçesi kampanyası yaptılar. 25 bin ıslak imzalı dilekçe topladılar. Bununla ilgili e, gördük ki siyasi partiler de birlikte... E, durdular ve sonunda oradaki chat süreci de yani Samsun Terme'deki chat süreci de Gökçeada'daki gibi iyi sonuçlanmış oldu. Evet. E, ve burada da termiye dur dediği için termi halkı e, şimdilik bunda iyi haber olarak bir verebiliriz. Bir kazanım Umarım elde etmiş oldular. Edelim. Evet e, umalım yine onların da önüne bir daha bu termik santral e, e, tehdidi tekrardan önlerine getirilmez. Evet. evet. Evet şimdi son iyi haber diyebileceğim daha doğrusu bizim tema olarak derlediğimiz iyi haberler bu haber kötüden iyiye geçiş <gülüyor> değil gerçekten çok güzel bir haber bu içimizi açsın <gülüyor> ee, bu güzel haber e, Doğu Karadeniz'den geldi evet. doğa koruma ve milli parklar e, Rize bölge müdürlüğü. Ekipleri bölgede yani Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaban, yaban hayvanı envanter belirleme çalışması yapıyorlardı. Bu çalışmayı tamamladılar ve bu çalışmaya göre Doğu Karadeniz'de bu bahsettiğim dört ilde yaban hayatı nüfusunda artış gözlendi. Hı hı. Tespit ettiler. Bu gerçekten çok güzel bir gelişmeydi. Buradaki iyi haber yani hem başlı başına bu yaban hayat popülasyonunun artış popülasyonda artış olması ama bununla bağlantılı diğer güzel haber de aslında bunun sebebinin yöre halkının kaçak avcılığa karşı duyarlılığıyla ilişkisi. Yani evet. sonuçta koruma dediğimiz şey gerçekten sadece e, kamu kurumlarının ilgili e, kurumların bir takım hı hı. kurallarla yasaklarla koruması değil nasıl demin bahsediyorduk yöre halkı sahip çıktı evet. termik santral yaptırmadı altın madeni yaptırmadı burada da e, Doğu Karadeniz halkının duyarlılığı e, önemliydi hı hı. çünkü avcılığa geçit vermediler ya da e, yasal olmayan e, süreçleriyle ilgili olarak buna kendileri sahip çıktılar onun içinde Doğu Karadeniz'de daha fazla bir canlılık görüldü. Bu da gerçekten senenin İyi güzel haberi haberiydi. olarak. Evet. evet. Ee, tabii şimdi üzücü pek çok şey yaşadık aslında. Onlar <gülüyor> daha uzun sürüyor. Bugün iyileri konuştuk ama istersen biraz kötü haberlerden de örnekler verelim. Yani ben girişte söyledim ama belki noktasal olarak birkaç örnek vermekte fayda var. Şimdi evet, noktasal dediğin zaman Perin'cim Eskişehir'deyim şu anda hı hı. Eskişehir'deyiz. Biz evet. e, kalabalık bir ekiple Eskişehir temada gönüllerimizle birlikte sabahleyin e, geldik buraya. Eskişehir'le başlayayım o zaman. Hı hı. Çünkü e, bildiğin gibi Eskişehir gerçekten tarım açısından da önemli bir kentimiz. Evet. E, burada hatta e, ilk iyi haberlerden bahsederken birinci sıraya e, Türkiye'de bakanlar kurulu kararıyla büyük ovaların ilan edilmesinden bahsetmiştim. Hı hı. İşte Eskişehir'de de örneğin Altı Ovası da bu büyük ovalardan bir tanesi. Koruma yani altına. Koruma altına alınan. Evet. evet. Ve hani tarım dışında başka bir şey yapılmaması gereken, hı hı. gelecek nesillere de o şekilde bırakılması gereken bir ovamız. Evet. Ve Eskişehir gerçekten pek çok açıdan baktığımızda... E Tarım cenneti pek çok hı hı. ürün yetişiyor pancarından soğanına, patatesine, e, domatesine. İstanbul'a gelen domates örneğin hani hepimiz Çanakkale domateslerini biliriz daha yakın olduğumuz için e, evet. kilometre açısından. Ancak e, İstanbul'a örneğin çok yoğun bir şekilde yediklerimiz domateslerin çoğunluğu Eskişehir'den geliyor. Uzun kısası hı hı. çok kıymetli e, bir yöremiz, kıymetli bir bölgemiz. Burada maalesef sonbahara geldiğimizde Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yani nerede Eskişehir'in içinde diyebileceğimiz 22 kilometre uzaklıkta bir yerde hı hı. kömür madeni ve termik santral entegre projesinin çap süreci başladı. Gerçekten bu baktığımızda hani kötü haberler dediğimizde zaten bu kömür madenleri ve kömürlü termik santralleri 2012'den itibaren Sizler Açık Radyo'da, bizler doğa koruma örgütleri, çevre kuruluşları hep gündemimizde 2012'den itibaren artan bir şekilde Öyle. gündemimizde yeni planlananlar söz konusu olduğunda. Böyle baktığımızda Eskişehir Alp bu chat sürecinin başlaması gerçekten üzücü haberdi. Ve başladığı andan itibaren Eskişehir halkının itirazları konuyla ilgili olarak çevre kuruluşlarının da ilgili diğer e, gruplarında bununla ilgili şeyleri, itirazları vardı. Hı -hı. E, ancak süreç devam ediyor. Halkın katılımı toplantısı sürecini geçtik. Şu anda ÇED raporu e, hazırlanıyor. Evet. Biz de burada e, Tema Vakfı olarak e, hakikaten Diğer illerimizde de olduğu gibi kömür planlanan kömür madeni ve termik santral planlanan illerimizde olduğu gibi toprağın verimine, tarıma, hayvancılığa dikkat çekiyoruz. Gerçekten kentin dibinde, kentin yani yaşam alanlarına ilçesinin evet. içinde e, böyle bir termik santralması insan sağlığına da e, ciddi etkileri e, olacak. olacak. Bunlara evet. dikkat çeken çalışmalar yapıyoruz. Süreç ilerliyor ama uh, umut ediyoruz ki uh, bu süreç burada uh, EOŞ üzerinden devam ediyor Evet. süreç. Umarız demin um, Samsung Terme, Çanakkale, uh, Gökçeada ile ilgili verdiğimiz iyi haberler gibi umarım 2017 senle seneyi kapattığımızda başka bir arkadaşımı komut ettiğinde 2018'e de bu dertle girdik. Ama Eskişehir Termik Santral iptal oldu diyebilelim, Çet projesi iptal oldu diyebilelim diye evet. umut ediyorum ama bu evet. gerçekten... Alpu Ovası açısından, Eskişehir kenti açısından kentliler ve kırsalda yaşayan çiftçiler, köylüler açısından çok ciddi bir sorun. Çünkü biliyorsun termik santrallerin olduğu bölgelerde yetiştirilen tarım ürünleri sağlıklı olmuyor. Ya da zaten, zaten yetiştirilemiyor başka... hatta yani. Ee, Toprak çok verimsizleşiyor. Tek çok açıdan zararları var toprağa. Ee, onun ötesinde termik santraller özellikle teknolojileri şu anda termik santralin belli değil henüz. Soğutma suyu kullanarak hava soğutmalı ya da su soğutmalı sistem oluyor. Hı hı. Su soğutmalı sistem olduğu durumda da çiftçinin suyuna, kentlinin suyuna ortak oluyor. Eskişehir'de de yeraltı sularına ortak olması anlamına gelecek su soğutmalı hı hı. olduğu durumda. Ya da yakınlardaki barajdan su getirilmesi gerekecek kentlinin kullanması yerine. Dolayısıyla su boyutu var, tarım boyutu var. Halk sağlığı boyutu var bu Türkiye'deki mevzuat gereği termik santrallerden çıkan bu en küçük maddeler partikül madde iki buçuk dediğimiz bu küçük maddeler ölçülmüyor evet. ama bu küçük maddeler çok da küçük oldukları için çok uzak mesafelere gidebiliyorlar ayrıca yine çok küçük oldukları için e, nefes borusundan e, çok rahat geçiyorlar üst solunum yolları rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser çocuklarda otizm hmm. e, gebelerde erken doğum gibi e, pek çok halk sağlığı riski de taşıyor. Dolayısıyla hangi açıdan tutarsan tut. E, toprak olsun, su olsun, halk sağlığı olsun, e, gerçekten hava kirliliği olsun. E, Eskişehir Bildiğimiz Eskişehir kalmayacak evet. eğer bu termik santral yapılırsa. Biz tabii bunu Eskişehir özelinde konuşuyoruz ama bugün mevcut termik santral olan ve Termik santral planlanan Türkiye'nin pek çok kenti için bütün bu saydıklarımızın hepsi aslında geçerli. Eskişehir'e de işte dediğimiz gibi yine umalım da yani şu an chat süreci başladı ama ya bundan sonraki süreçte geri dönülür mü halk itiraz ediyor. Türkiye'nin pek çok yerinde termik santrallara itiraz ediliyor ama bu termik santral tehdidinden maalesef kurtulabilmiş değiliz. Türkiye'nin pek çok yöresi bu tehdit altında hala daha yaşamak zorunda kalıyor. Evet, evet. tabii o zaman şeyi de kısaca zikredelim. Haklısın Hı -hı. hani noktasal dediğimiz için bir ben de Eskişehir'den evet. şu anda sana yayına evet. bağlandığım için de onun altını çizdim ama bir yandan bizim de gene yerelde diğer örgütlerinde çalıştığı gibi Çanakkale örneğin yani çok belli bölgelerimizde de çok ağırlıklı ve çok yoğun planlanan Arda Arda planlanan termik santraller görüyoruz. Çanakkale Hı -hı. bölgesindeki Santraller. Örneğin 14 tane yeni santral planlanıyor. Bunun izahı mümkün değil. Evet. Ee, öteki taraftan baktığında Konya Karaman'da Türkiye'nin en büyük ikinci termik santrali planlanıyor. Hı hı. Du, orada da önceki sene bizim de açtığımız davalarla iyi sonuca ulaştık ama hala bir şekilde e, rastlan inebilir e, evet. endişesi içindeyiz. Ay, güney'e baktığımızda Adana İskenderun hattı boyunca yine orada e, çok fazla sayıda termik santral planlanıyor. Yani baktığında İzmir, Ali Ağa, Tekirdağ geliyor, Trakya, Trakya Zonguldak zaten bu tehdit altında yenilerinin yapılması planlanıyor. Yine Bartın Amasra'da çok yoğun bir e, termik santral e, karşıtı bir e, mücadele var. E, aslında Türkiye'nin pek çok yeri e, bu meseleden muzdarip. Belki... Aynen Bartın platformuna bir selam gönderelim o zaman. <gülüyor> evet. Bizim kötü haberlerimizden de bir tanesiydi o Pelincim yani evet. Bartın'ın Amastra ilçesi yani cennet Bartın cennet Amastra'da planlanan termik santral ile ilgili süreç sadece chat süreciyle ilgili sorun olmakla kalmadı. Burada yatırımcı şirket Aralık ayında basından gördüğümüz Hı. gibi. 200'e yakın zeytin ağacını yok etti. Evet. Hani hepimizin içi sızladı. Bu durumda Barton gibi yerde Barton platformu oradaki yereldeki insanlar isyan ettiler ve konu baya bir basına da yansıdı. Hani burada, buralarda termik santrale gerçekten gerek yok. Buralarda planlanan termik santrallerin sonlar verilmesi, bu projelerin sonlandırılması Türkiye'nin geleceği açısından, bölgelerin geleceği açısından gerçekten çok önemli. Biz de yani demin bahsettiğimiz gibi iyi şekilde sonuçlanan, süreci sonlandırılan yerler gibi Bartın Amasra'daki termik santreninde umarım yerelin sesini dinlerler. Akademisyeninden uzmanına, evet. sivil toplumuşuna, köylü teyzesine Bartın halkı Binlerce imza topladı ve bütün kent karşı hı hı. umarız orada da süreç 2018'de olumsuz şekilde devam etmez. Evet aslında süremiz de daraldı ama tabii aslında... Başka pek çok bahsetmemiz gereken e, konu vardı. Tek program yetmedi. E, Türkiye'deki çevre mücadelesinin hepsini anlatmaya tabi e, yani yine e, Tepe'de e, maalesef e, altın madenine e, geçit verildi. Daha önce burada kesinlikle e, maden e, yapılamaz e, kararına rağmen. E, yine Meralar imarı açıldı. E, yine e, pek çok HES mücadelesi bahsettiğimiz termik santral mücadelesi devam eden nükleer santral mücadeleleri büyük projelere mega projelere karşı mücadeleler yine devam etti 2017'de görünen o ki 2018'de de yine bunlar ve benzerlerini konuşuyor olacağız ama senin programın başında bahsettiğin iyi haberlerden umalım da 2018'de daha çok bahsediyor. Oluruz Özgül. Ee, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sağ tanık ettiğin için bize. Çok teşekkürler. Evet, e, bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. E, bu hafta konum tema vakfından Özgül Erdemli mutluydu, çevre politikaları ve uluslararası ilişkiler bölüm başkanı. E, biraz süremiz el verdiğince 2017'de yaşanan e, çevre mücadelesindeki olayları e, konuşmaya çalıştık. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>